Kur'an'ın her tarafı, her ayeti ehem mühimdir mana bakımında. Tabi anlayana, görene, bilene ve bildirilene. Kimin ki kalbi haşyetullah ile titrer. Yani Allah korkusuna maliktir. Hak Teala ona kitab-ı kerimin manalarını tattırır, duyurur, içirir. Onu kendisine muhatap eder. Kur'an ona hitap eder, Kur'an'ı o kimse anlar. Yoksa böyle kamyonlar dolusu kitap okusa Kur'an'dan nasibini alamaz. Mutlaka muttaki ve muhabbetli bir gönül gerektir. Kur'anı anlamak için.